İyi pazarlar değerli izleyenler. Bugün başarı konusunda konuşacağız Polat ile birlikte. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Önemli bir kavram mı? Vallahi hocam ben bu kadar önemli mi değil mi bilmiyorum ama çok konuşulan bir kavram. Ee, evet. Bu kadar çok konuşulduğu için de herhalde çok önemlidir diye düşünüyorum. Bazen yalnız şöyle bir kaygı duyuyorum bu başarı konusuyla ilgili. Sanki böyle gereğinden fazla anlam yükleniyormuş gibi geliyor içerisine. Yani... Çevremizde bunu görüyoruz. Görüyoruz hocam. Her yerde var. Yani bu işle ilgili bu durum yaşanıyor. Akademik dünyayla ilgili, okullarla ilgili, çocuklara yönelik, yaşamdaki rollerle ilgili bir sürü yerde bu karşımıza çıkıyor. Bir, bir başarı başarı sohbeti var ortalıkta. Başarı günlük hayattaki konulardan bir tanesi. Ama bende şöyle bir duygusu var. Ben önce onu sormak istiyorum sizde. Ee... Yani başarıdan bahsedildiği zaman ben bunu böyle bir insanın uykusunun olması, açlığının olması ve bunların farkında olması gibi bir duruma benzetiyorum. Yani benim uykum olduğunu benden iyi kimse bilemez. Benim aç olup olmadığımı benden iyi kimse bilemez. Keyfimin yerinde olup olmadığını benden iyi kimse bilemez. Yani adamın birine bakıp ya sen açsın kardeşim diyecek durumumuz yok. Adam bunu biliyor ya da bilmiyor. Başarıyla ilgili böyle bir durum yok ama benim başarılı olup olmadığımı da benim bilmem gerekir diye düşünürken ben bu konuyla ilgili asıl merci sanki, sanki benim dışımdaki insanlarmış gibi bir durum oluşuyor ve e, o zaman da ciddi bir sorun noktasına geliyoruz diye düşünüyorum. Yani başarıyı kim belirleyecek? Önce onu konuşmak istiyorum. Evet. Ben mi belirleyeceğim kişi olarak yoksa benim dışımdaki insanlar mı? Evet. Sen belirleyemezsin Polat çünkü sana güvenmiyorum çünkü sen... <gülüyor> e... <gülüyor> Çünkü sen sürekli bana başarılıyım, başarılıyım dersen uyutursun beni. Onun için benim e, seni ölçmem lazım, seni değerlendirmem lazım. ve Hani başarılıydım dedin ya ne oldu bunlara diye sana bir şeyler göstermem lazım. Seminer verirken ben e, sahnede iniyorum, kişilerin yanına gidiyorum. Birisinin adını soruyorum. Adınız ne diyorum? Seyfi diyor mesela. Seyfi Bey diyorum, acaba benim karnım acıktı mı şimdi diyorum. Bakıyor. Bilmiyorum diyor. Acaba tuvalet ihtiyacım falan var mı diyorum. Gülmeye başlıyor bu sefer. <gülüyor> Çünkü e, hakikaten e, ben e, bizim bu ana babalara verdiğim seminerde ana babaların sürekli dışarıdan kontrol etmeye çalışan bir evet. tavır içerisinde olduğunu görüyorum. Ve e, mesela çocuk diyor ki anne doydum diyor. Anne diyor ki hayır doymadım diyor. Çocuk düşünüyor bir şimdi 3 yaşında çocuk 4 yaşında çocuk Anne baba her şeyi bilir diye düşünüyor Aynen. ve diyor ki ulan bana doydun gibi geliyor diyor. De? Sistem ona göre kurulmuş. <gülüyor> Tabii ki. Ama aa, otorite diyor ki hayır doymadın diyor. Şimdi bana öyle geliyor ki burada da başarı konusu ilgili bu temel yaklaşım aynı hata yapılıyor. Aynı hata Ve çok yıpratıcı içten içe çürüten bir yaklaşım. Bunun altını çizmek istiyorum Polat. Hı -hı. Şimdi bir kere biz doğduğumuz zaman boş doğmuyoruz. Müthiş programlar var. Nörobiyolojik olarak programlanmış durumdayız. Ve bunlar da bir tanesi de her bir çocuk başarı yaşamak istiyor. Aynen. Başarı yaşamak istiyor. Ve nasıl ki aç kalmak istemiyor, tok olmak istiyor. Aynı şekilde de başarmak ben istiyor. Ben de başarmak üzere geldiğine eminim yani çocuklar. Ondan dolayı. dolayı bırakmıyor bir şeyi. Yani ben çıkacağım diyor, bırak ben içeceğim diyor. Ben alacağım, ben koyacağım diyor. Kapıyı ben açacaktım, sen niye açtın diyor. Bozuluyor. Bunu ben koyacaktım, sen niye koydun diyor. Ne fark eder? İşte koyduk ya diyorlar ee, bu aklı başında olmayan ana babalar. Halbuki çocuğun istediği oradaki başarı duygusu. Aynen. O bakımdan başarıyı kim tanımlıyor konusu çok çok çok önemli ve ben sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsam eğer öğrencilerimde başarının tadına varan öğrenciler istiyorsam eğer mutlaka öğrencinin kendisini başarılı görmesine benim değil, çevrenin değil, kıyaslandığı kişinin değil, öğrencinin kendisinin kendisini başarılı hissetmesine önem vermem lazım. Çok önem veriyorum. Bunu ortam yaratabiliyor olmak lazım değil mi hocam? Yani şimdi ben başarıya baktığım zaman iki tanım geliyor aklıma. Bir tanesi yani bir ben bilebilirim benim başarılı olup olmadığımı. Bir de benim dışında birileri tanımlayabilir. Yani bir içte bir başarı durumu var, bir de dış başarı durumu var. Şimdi eğer biz hiç başarıyı çok önemsemiyorsak yani benim başarılı olup olmadığım noktasına ben değil siz karar veriyorsanız. Yani Doğan Hoca diyorsa ki en sonunda evet sayın seyirciler Polat başarılı bir arkadaştır ve ondan sonra benim başarım onaylanmış onanmış oluyorsa o zaman benim ne yaptığımı ne ettiğimin size kendimi beğendirmekten başka bir anlamı kalmıyor. Ve yaşamda da şöyle bir şey söz konusu oluyor o zaman. Şimdi aynen bozuk saat gibi hiç çalışmayan bir saati düşünün bu saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor. Evet. Bu saat gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ben hayatımın bir yerinde hiç beklemediğim bir anda başarılı oluyorum. Şans bu ya, yaver gitti, oldu işte. Aferin. Aferin. Alkış Fakat olur. ondan sonra da öyle bir stres yükleniyor ki insanlar. Çünkü hak, hak edilmemiş, uğraşılmamış, sadece dışarının onayıyla kazanılmış bir başarı... ...uzun vadede gerilimden başka bir şey yaratmıyor. Çünkü siz nasıl elde ettiğinizi bilmiyorsunuz. Puanı da siz vermediniz. O zaman da orada çok büyük bir stres, çok büyük bir gerilim yaşanmaya başlanıyor. Evet ve bir de e, bu süreç içerisinde ben başarıyı başkalarının gözünden okumaya çalışıyorum. Evet. <gülüyor> yani e, ben artık 2-3 adım atıyorum bilmem ne yapıyorum ve maalesef 3-4-5 yaşında çocuk bunu öğrenmeye başlıyor. Gidipten sonra bakmaya başlıyor. Aynen. Başarılı mıyım? Başarılı mıyım? başarılı mıyım? Öğretmenim başarılı mıyım? Anne başarılı mıyım? Baba başarılı mıyım? Bu acı bir şey. Yani Çok acımak, acımak lazım buna hakikaten. E, halbuki yani inceleyecek olursak eğer ki başarı konusu psikolojide çok incelenmiş bir konudur. Gerçekten sürdürülebilir, yaratıcı ve üretici başarıların temelinde hep kendi gözüne hesap veren, kendisiyle başarı Aha. konusunda muhasebe yapan, başkasından değil, kendi içindeki takdir duygusunu devam ettiren insanlar görürüz. Tabii. Bu çok önemli. Çok önemli hocam. Mesela ben geçen sene yaşadığım bir şeyi paylaşmak istiyorum. Çok yoğun bir sene geçirdim. Yani hakikaten çok ciddi çalıştım, çok okudum, çok yazdım, çok uğraştım falan. Yaz dönemi geldi ve ben yazımı da aynı çalışma temposuyla geçireceğim diye planlarken bir anda kafam durdu. Bir ay boyunca doğru düzgün hiçbir şey okuyamadım. Aklı başında hiçbir çalışma yapamadım. Ve e, inanın eğer bu ...ben kendimi tanıyor ve içeriden değerlendiriyor olmasam çok büyük gerilim kaynağı. Evet. evet. Çok çok büyük bir gerilim kaynağı. Çünkü o çalışmayı yapmazsam olmayacağını biliyorum. Evet. Ee, ama bir yandan da içimde bir şey diyor ki hayır bak şimdi buna ihtiyacım var. Demek ki dinlenmen lazım. Yani, evet. yani sıra dışı bir durum yok. Biraz sakinleş, biraz dinlen. Hakikaten o sesi dinleyince abi 10-15 gün sonra... Tekrar her şey kendi ritmine, kendi düzenine dönmeye başlıyor. Dönmeye başladı değil mi? Aynen öyle, Ama şunu diyor. düşün Polat. Farz et ki sen e, lise e, son sınıf öğrencisiydin. Ve senin kendi yaşamınla ilgili karar verme özgürlüğün yoktu. Yok. Senin böyle durma şeyinde sistem diyor ki yeter durdum artık tükendim diyor. Oradan birisi geliyor hayır hayır sınava gireceksin çalış. <gülüyor> çalış bakayım. Hadi kalk kalk hadi kalk hadi kalk. Hadi kalk çalış çalış. Yaşam işkenceye döner ve bu öyle bir şok, acı, tükenmişlik duygusu ki ondan sonra başarı ile ilgili her şeyden nefret etmeye başlar. Her başlarsın. şeyden nefret eder. Bir de hocam orada şöyle bir şey var. Yani sürece mi bakıyoruz başarı konusuyla ilgili yoksa en nihai bir hedef var. O yakalandı mı yakalanmadı mı ona bakıyoruz meselesi var diye düşünüyorum ben. Yani şimdi eğer sürece bakıyorsanız o zaman başka bir dünya yaratıyorsunuz. Sadece sonuçtan bahsediyorsunuz başka bir şey oluyor. Sürece bakan ailenin ben başarı konusuyla tavrının başka türlü olacağına inanıyorum. Yani o zaman evet. ana baba diyecek ki ya çocukla birlikte zaten bu planlanacak. Öyle durup dururken sınava iki ay kala, üç ay kala çocuk böyle bir patlama yaşamaz o zaman. Ben bunu yaz döneminde yaşadım. Çünkü benim... Çalışma takvimimde ne zaman sakinleyeceğimi vücudum biliyordu. Biliyor değil mi? Tabii canım özel bir şey yapmanıza gerek yok yani. bunun. Yani görünüyor diyorsunuz ki evet Ağustos ayı yumuşak geçecek. Çok çok sıkıntılı bir ay değil, çok gergin olmayacak, çok iş yapmayacağız. E çocuğun da vücudu bunu biliyor. Yani sizde, evet. o da ona göre kendini programlıyor. Ama bunu yapmazsanız ondan sonra ana babalar size geldiği gibi Mart ayında, Nisan ayında, E bizimkisi şimdi çalışmayı bıraktı diyor. Evet. Oysa Haziran ayında sınav. Evet. Evet. Ve e, burada esasında açarken konuyu hani ben sana güvenmiyorum konusunu söylediğim için yani aslı orada. Bir de süreç meselesinin altını çizmek istiyorum. Tablo oynuyoruz, e, baktım kişinin <gülüyor> yaklaşımı, tavrı, kullandığı taktikler yepyeni ve adam dumanımı attırdı benim. <gülüyor> 6-0 bitti. <gülüyor> Ben döndüm dedim ki çok çok zevk aldım dedim. Sizin yeniden tavla oynamak isterim dedim. Şöyle baktı. Evet dedi. Yenilen güreşti doymazmış falan dedi. Aa, anlamadı aa, aslında. Hiç anlamadı. Anlamadı. Hiç anlamadı. Yok dedim sizin sizin düşünüş tarzınızı takip etmek istiyorum. Oradaki dedim yaklaşış tarzınız farkında falan. Şöyle bir baktı. Yani bu acem adam yeni bir şey söylüyor şeklinde. Ve hakikate o zaman anladım. Yani ne kadar önemli bu aradaki fark. Fakat çocuk öyle bir kültürün içerisine doğmuş durumdaki herkes şunu soruyor. Kaç aldın sınavdan? Kaç aldın diyor. Ve çok normal geliyor bu insanlara. Çok normal hocam. Yani hiç kimsenin aklına gelmiyor. Evladım çalışırken zevk aldın mı? Hocam ama yani o adam kendi hayatında bu soruyu kendine sormuyor ki nasıl sorsun oğluna veyahut kızına. Yani ben bu hayatı yaşıyorum ben bu hayattan zevk alıyorum, mu? Bu hayat benim hayatım mı? Ben mi varım? Bunun içerisinde de sormuyor kendine. Aha bir şey söyledim falan. Yani kendine sormadığı soruyu bir başkasına sormasını beklemek e, hakikaten hakça bir şey mi diye de ben düşünüyorum o zaman. Evet ama en önemli sorulmamış soru tahmin ediyorum şu... Bu benim hayatım ben bu hayatta var mıyım? Aynen öyle. Sorusu. Yani bunu soran adam dediğiniz ikinci soruyu sorar. Evet, evet. Şimdi e, başarı konusunda konuşuyoruz ama Polat sana bir soru sormak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> neden demiyoruz, neden sormuyoruz bu benim hayat. Bu bizim programımız mı Polat? Evet ben kalıbımı basıyorum bizim programımız hocam. Peki bu programda sen var mısın? Varım. Ne istiyorsak onu konuşuyoruz. Onu Gönlümüzden doğru. ne geçiyorsa onu evet. yapıyoruz. Yani. Tamam. Gözlerinden de belli oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de kendime soruyorum. Ee, hakikaten bu bizim programımız ve ben de programda varım. Şimdi farz et ki bu programı birileri sürekli denetleme durumunda, kıyaslama durumunda ve sürekli bize... Bak ki şu kadar oldu, sizinki bu kadar oldu falan filan şeklinde Aha. söyleme durumunda olsa. Değerli izleyenler öyle bir program durumunda benim şevkim biter. Ne diyeceğimi bilemem falan dersiniz ki Doğan Hoca'ya bir şeyler oldu galiba. Doğru dürüst konuşmasını bilmiyor falan dersiniz. Şimdi yani aa, böyle bir süreç ki bu. Bir öğretmen düşün, Aha. sınıfa bakıyor. Bu çocuklar şimdi burada var mı sorusunu soramıyor. Körleşmiş. Bu öğretmen iyi bir öğretmen olabilir mi? Yani potansiyel olarak belki mümkündür ama bu şekilde mümkün değil. Mümkün değil. Ben seminer verirken görüyorum. Yani e, bazıları orada bana bakıyor ve e, ama boşalmış içi. Kafasından başka şeyler geliyor. O zaman hemen ben... ...onun yanına gidiyorum, bir şeyler anlatıyorum... ...şu veya bu şekilde adamı alıyorum... ...hoş geldin diyorum, gel bakalım. <gülüyor> ee, bir aile düşün, Bir karı koca ilişkisini düşünün. Bu benim evliliğim mi? Ben bu evlilikte var mıyım? Ee, meselesi çok çok önemli. Yani esas temel sorun bu. Bu soruyu acaba... ...sormak ne kadar önemli? Bunun üzerinde düşündük mü? Düşündürtüyor muyuz? Ondan dolayı üniversite öğrencilerine... şimdi. Kusura bakma biraz böyle... Gezelim hocam düşüyor. bana iyi geliyor. Şimdi üniversite öğrencilerine konuşurken, lise öğrencilerine konuşurken diyorum ki... ...bir defter alın, bugünden itibaren yazın ve her gün yatmadan önce şunu sorun. Bugün ben hayatımda ne kadar vardım? Emin ol Polatçı içimiz biliyor. biliyor. Değerli izleyenler, emin ol içiniz biliyor. Bugün ben hayatıma ne kadar vardım? Sıfırla yüz arasında pat diye bir rakam çıkar. Kısa haberden sonra birlikte olacağız. Evet. Bugün siz hayatınıza ne kadar varsınız? Başarının acaba kriteri olabilir mi? Palat'cığım. Yani ben... Bu söylediğiniz bana çok anlamlı geliyor hocam. Ben bu başarıda ne kadar vardım sorusunun cevabını sağlıklı bir şekilde veren birey zaten başarılı olmak için çabalıyor. Eğer bu başarı benim biçtiğim başarı değil, bir başkasının oluşturduğu, bir başkasının ortaya koyduğu bir başarıysa, yani gönlümden şu geçiyor, ben her bir şeyi başardığımda sanki daha da özgürleşecek gibi hissediyorum kendimi. Evet. Çok önemli. Yani bunu evet. yaparsam daha özgür olacağım. Bunu yaparsam daha özgür olacağım duygusu var. Ama eğer bir başkası koymuşsa o hedefi. Ben bir başkasının istediği bir şeyi yakalama durumunda kalıyorsam ve bunu içselleştirmemişsem, o zaman olmuyor hocam. Ben o özgürlüğü hissetmiyorum. Hissetmediğim zamanla peşinden koşasım gelmiyor. Evet. Sana bir şey söyleyeceğim o zaman. Şöyle birisi sana yani bana gelse şöyle bir şey söylese anlamlı gelir mi? Heh. Diyor ki sana Abi diyor çok başarılı olmamı istediler. Heh. Ben diyor benim hayatımı başarı hapishanesi olarak inşa ettim abi diyor. Vardır hocam. Yani buradan çıkan şu kendim tanımlayamadım. Hepsini Bak evladım şu meslek başarılı meslektir. Şununla evlen başarılı evliliğin olacak. Şurada otur perdelerin böyle olsun. ...mobilalarım böyle olsun... ...böyle giyin... ...bak reklamlar ne diyor... ...şu kitapları oku... ...şöyle düşün... ...ve çok başarılı oldum... ...onların beklentilerini yerine getirmekte... ...şimdi ben kim olduğumu bilmiyorum, bilmiyorum. abi diyor... Tabii. ...bu mümkün değil mi? Mümkün hocam... ...mümkün... ...açın gazeteleri... ...iş adamı 40 yaşında intihar etti diyor... ...çoluk çocuk sahibi... ...aile babası bir adam... ...40 yaşında... ...borç yok... ...harç yok... ...anlayamadık diyorlar... ...depresyonda da değildi diyorlar... ...bilmem ne diyorlar... ...adam intihar etti diyorlar Şimdi insan aklına türlü türlü şey geliyor. Yani niye? Evet. Ve baktığınız zaman başarı eğer siz tanımlamamışsanız bir depresyonla bir sıkıntıyla birlikte geliyor. Çünkü o artık kaşelenmiş oluyor. Evet. Sen bir başkasının istediği hayatı yaşıyorsun, kaşesini vurmuş oluyor. Dönelim biz oradan çocuklara, gençlere. İşte ergenlik çağındaki çocuk buna itiraz ediyor. Çalışmayacağım diyor. Yapmayacağım diyor. Niye yapacakmışım onu diyor. Ben diyor. Bunu yapmayacağım diyor. Evet. Sınavsa sınav sınavı batsın diyor, hiç uğraşmam diyor. Ve şimdi o zaman ana baba bana geliyor diyor. Aynen. Hocam hiç söz dinlemiyor, çok haylaz oldu. Ay bir konuşsanız da bir şey söyleseniz de bu çalışsa diyor. Ben aynen. de onun aracı olacağım yani. Aynen, yani. Aynen. çocuklarla konuştuğum zaman çocuk böyle bakıyor. Biraz sonra çocuk böyle bana Hah diyor. Bana bu da bizden. <gülüyor> <de>. <gülüyor> bir kitap var, başarıya getiren aile. Ana babana bunu okut diyorum. Okutacağım hocam diyor. Burada tabii. Ana babanın farkına varması gereken çok önemli bazı kavramlar var. İyiliğini istiyorlar çocuğun. Kesinlikle hocam ama yanlış yerden çıkarak iyiliği istiyorlar. Ben şimdi bu sizin kavramlardan çıkışta şeyi söyleyeyim. Bu, bu sen ben biz meselesine gidiyor iş o zaman. Şimdi ana baba istiyor ki çocuğu uzun vadede güçlü olsun, kuvvetli olsun, bu hayatın en iyisi olsun bilmem ne olsun. Ben bir baba olarak ben de istiyorum bunları yani. İçim titriyor böyle ah bunlar olmazsa diye. Ama iki tane seçenek var orada önümde. Birincisi bunları yapmaya çalışırken çocuğun hayatını berbat edebilirim. İkincisi de ya bir risk var bu riski hep birlikte ailecek alacağız diyebilirim. Bunu dediğim zaman biz biz olarak hareket etmeye başlıyoruz. O zaman çocuk da onu sahipleniyor diye düşünüyorum ben. Evet, evet, evet. Şimdi evde bazı ana babalar bununla şunu paylaştı. Hocam dediler... Biz çocuğumuzun kitap okumasını, çalışmasını, emek vermesini istediğimiz için ona empati göstererek televizyonu kapattık. Vallahi. Ve o çalışırken hepimiz kendimize özgü çalışacak bir şey bulduk. Aynen. Kitap bulduk. Ara verdiği zaman hep beraber ara veriyoruz. Müthiş. Müthiş. Müthiş tabii canım. Evet. Müthiş. Ve büyük anne. Okuma yazması yok ama orada böyle <gülüyor> <gülüyor> neyse Örmüşün, ne öyle düşünürüyor düşün, falan böyle. Ve ondan sonra da diyor ki Allah zihin açıklığı versin evladım diyor. Yani seninle beraberim umurundasın canım, diyor. canım ya, ya bu, bu, bu, bu, mesele bu zaten başka bir mesele yok ki bu işin içerisinde. Evet. Yani evet. eğer biz bilincinden bahsediyorsak bir takım olmaktan bahsediyorsak bunu hep birlikte yapmaktan bahsediyorsak ve gerçekten başarı istiyorsak yani. Ben şuna da kızamıyorum hocam yani insanlar bu yöntemleri, bu hayatı, bu şekilde davranmayı kendiliğinden seçmiyorlar. Önlerine böyle geliyor ve başka türlü bir seçenek olduğunun da farkında değiller. Ne zaman bir sorun çıkıyor, ne zaman işler işlememeye başlıyor o zaman bunlar bu şekilde yürüyor. Yani bugün sorun çıkmaya başladı. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce böyle bir sorun yoktu. Yani bugünkü iletişim ortamı, bugünkü ilişki ortamı olmadığı için kimse bir şeye itiraz etmiyordu. Zaten itiraz eden bir model de yoktu ortada. Evet. Ee, evet. Öyle bir hayatta görmediği için çocukta ne söyleniyorsa onu yapmaya çalışıyordu. Evet. Ama bugün öyle değil. Evet. Tabii burada şimdi ana baba diyecek ki hocam bir sınav diye bir şey var. var. Yarışmaya giriyorlar. Doğru. Ve bu yarışmaya girdikten sonra yani bu sınavı kazanamazsa üniversiteye girememiş olacak üniversiteye Doğru. giremeyince mesleğine gidememiş olacak şimdi o zaman ben ne kadar özgür bırakabilirim bu çocuğu ki e, şeklinde bir tavırlar içerisine giriyorlar yani... ve o zaman e, yok canım bunların çocukları falan yok galiba e, bunlar bilmiyorlar bilmiyorlar yani yok yani anlamıyorlar falan şeklindeki Herhalde biliyorsun ben psikoloji alanında doktoran var, benim insanıyım yani insan konusunda. Onun için de konuştuğumu, bilerek konuştuğumu Tabii ki hissediyorum hocam. yani Tabii. esas itibariyle. Tahmin ediyorum burada esas anlamlı olan şu, şunun farkına varmamışız. Bir sonuç varsa evet. mutlaka bu sonucun önünde bir süreç var, Aynen. bir kafa var, bir yürek var, bir akıl var. Şevkle yapılan bir şeyler var. Kesinlikle. Bu sonucu elde etmek için sen bu insanın kafasını, şevkini, yüreğini ihmal edemezsin. Nereden biliyorum bunu? Binlerce araştırma yapılmış. Tabii, tabii. Mühendislerde, iş adamlarında, doktorlarda, bilim adamlarında. İleriye çıkmış. Ve hakikaten başarılı dediğimiz gruba baktığın zaman mutlaka kendi gözüne hesaplenen, şevkle oturup çalışan ve... Hata üzerine hata yapar ama ondan hiç yılmadan sürekli öğrenme yolunda olduğunu hisseden birisi olarak devam etmiş. Şimdi böyle baktığın zaman yolculuğa, hakikaten senin dediğin bu, başarı elde ettiği zaman da ah bitti demiyor. Çünkü içinde bir şey diyor ki, ola... O bir liman gelip geçiyorsun oradan. Tamam. Şimdi yeni bir liman var. Başka bir şey gelecek ve bu, bu müthiş bir keyif. Yolculuk devam ediyor. Yani, ya şimdi bunu hallettik diyor. E başka bir şey gelecek ve özgürleşiyor. Evet. Bu Çok benim... önemli. Peki nasıl söylüyorsun yani nasıl özgürleşiyor Pala Açar mısın onu biraz? Çok önemli çünkü. Ya hocam ben seçmişim oraya gitmeyi. Onu ben istemişim. Ve onu yaptığınız zaman diyorsunuz ki evet ya oldu. Şimdi bunu yaptım. Ben demek ki bunu yapabilecek güçte, bunu halledebilecek kudretteyim. Evet. Bu donanım bende var. Evet. Kendimle ilgili bir şey daha keşfettim. Evet bu da benim artık cebimde. Yani. Ben bununla da ulaşabilirim diyorsun. Yoksa şöyle yapmıyorsun. Ee, ben onu da yaptım biliyorsun değil mi? Falan. Bunun için değil başarı. Evet. Başarı bunun için değil. Kesinlikle yani... bu özgürleşme konusuna katılıyorum. Şu anlamda özgürlük seçebilmekti. Aynen. Şimdi ben başardığım zaman şunu görüyorum: seçtim, karar verdim, niyetimi seçtim, Aynen. o niyetle ilgili bilgiyi seçtim, onunla ilgili beceri ve eylemleri seçtim, kolları sıvadım, irademi kullandım, iradele olmayı seçtim ve bir sonuç aldım ve beklentilerimi karşıladım. Demek ki ben kafaya korsa yapabilirim. Duygusu. Tabii ve bu özgürlüğün tanımı. Aynı. Ben seçebiliyorum ve sonuç alabiliyorum. Yaşamımı ben yönetebiliyorum. Aynı. Müthiş bir zenginlik. Müthiş bir şey hocam o. O evet. müthiş bir şey. Ve insan o zaman kendini hakikaten bu dünya üstünde olmaktan mutlu hissediyor. Ondan dolayı neden başarıya bu kadar ilgili insanlar, bireyler neden başarıyı istiyor çocuğun cevabını da vermiş oluyoruz. Çünkü Tabii. çocuk özgürlük yolunda ilerlediğinin farkında. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu yaparsam daha özgür olacağım. Diye evet. Çocuk farkında. Evet. Yani seçim alanlarını büyütmeye başlıyor ve böylelikle kaygıyla, korkuyla başkasının gözüyle değil kendi içine bakarak şimdi benim şu hedeflediğim şeye nelere ulaşmam lazım geldiği konusunda karar vermeye başlıyor. O bakımda temelde iki şey var bence ananın, Aha. babanın, öğretmenin eğitimle ilgili. Bir, ...kişiye güveneceksin... Aynen. ...bu kişinin süreçleme... ...kapasitesi olduğuna güveneceksin... ...iki... ...yaşamın esas itibariyle... ...o kişinin içinde... ...olup biten süreç olduğunu, ...onun anlamının... ...yaşamın ta kendisi olduğunu ...farkında olacaksın... ...o nedenle de... ...ben şöyle diyorum... ...şimdi ve burada... ...benim yaşamla ilgili gücüm... ...başka hiçbir yerde değil... ...şimdi ve burada... Neyin farkındayım, neyi nasıl yaptığımla ilgili. Bunlar birike birike benim geçmişimi oluşturuyor. Ha. Şimdi ve burada nelerin farkında olarak kararlar verdiğinde geçmişimle ilgili bir yol oluştur, geleceğimle ilgili bir yol oluşturmaya başlıyor. O şimdi ve burada benim karar verme gücümün altına oyarsan, o zaman ben kuklaya benziyorum. Yani böyle bir kukla oyuncusu gibi falan bir şey oluyor. Hocam bütün o tortuyu kendi hayatınızdan almanız gerekirken başkasının orayı doldurduğu bir çöplük haline geliyor yani iş. Evet. Okulu annem seçti. İşte evleneceğim kişiye babam karar verdi. Yapacağım mesleği bilmem kimse. E sen neredesin? Evet. Ya evet. burada ben e, tahmin ediyorum e, değerli izleyenler birçoğunuz duymuşundur ama ben yine de... E, ...anlatmak istiyorum... ...Polat'cığım... Şey, ...Timur'un... ...basket hocam. öyküsünü. 3 saniye kalmış. Karşı takım... ...60. Karşı takım 61... ...Timur'un takımı 60. Kaliforniya'da oluyor bu. Lise... ...ikinci sınıfta, lise 10'da. Ve... ...top Timur'un eline geçti. Kaçırdı, yerden aldı... ...son saniyede attı. Eğer potaya girerse top... Kazanacaklar. Kazanacaklar. 62-61 kazanacaklar. Abi o potada top döndü, döndü, <gülüyor> döndü. Dışarı düştü. Oğluma baktım nasıl çöktü böyle. Balonu böyle ağzı açılmış balon vardır ya böyle hava pşş, indi. Sürüne sürüne soyun odasına gitti. Canım dedim. Bekledim çıktı. Yüzüme bile bakmıyor. Timur dedim sağlık olsun oğlum hadi gidelim pizza yiyelim. Onun sevdiği bir pizza lokantası vardı. Benim başım ağrıyor. Eve gidip yatacağım dedi. Tamam. Gittik. Arabaya, arkaya. Geçti. Böyle ezik belli. Aklıma da bir şey gelmiyor. Olan diyorum. Sen psikoloji profesörüsün. Yani bilmen lazım. Herkes sana soruyor. Fakat o sırada ne diyeceğimi bilemedim. Yani hakikaten böyle kaldım. Ve gidiyoruz. 80 kilometrelik yor. 15 dakika sonra arkadan ezik bir ses. Baba biliyorum benden utanıyorsun. Özür dilerim dedi. Nasıl böyle içime alevler ya ağlayacaktım oğlum böyle konuşma ya nasıl konuşuyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ulan baba diyorum böyle yapmaz. Şimdi durdum bu çocukla konuşmam lazım. Yani içimden dua ediyorum Allah'ım bana yol göster akıl ver. Bu çocuğun babaya ihtiyacı var konuşmam lazım. Ve bir fırsat buldum çıktım emniyetli bir yere gittim park ettim döndüm. Timur dedim, sana oğlum iki soru soracağım dedim. Bir, sen dedim elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettin mi? Tabii dedi, bu ne biçim soru gibi. İki dedim, Şekli miydin? Tabii dedi, bak oğlum dedim. Akıllı insan şunu bilir, akıllı insan bilir ki bir insanın gücü elinden gelenin en iyisini yapmaktan geçer. Başka bir gücümüz yok. yok. Şimdi ve burada elimden gelen en iyisini yapmak. Bir gücümüz de şu, şevkle yaparsın veya Allah belasını versin diye yaparsın. Sen dedim bunun ikisini de yapmışsın. Ben sana gurur duyuyorum dedim. Çünkü başkasına vermedim, riske girdim dedim. Aslan oğlum diyorum dedim. Başka da diyecek bir şey yok. İçimden bir teşekkür duygusu. Yola çıktım. 7-8 dakika sonra baba gidelim pizza yiyelim dedi. <gülüyor> ya, biliyorsun. <gülüyor> Yıllar sonra, yedi yıl sonra dedi ki baba o an dedi benim özgürlüğümü keşfettiğim andır dedi. Teşekkür ederim sana dedi. Sen dünyanın en iyi babasısın dedi. Böyle baka kaldım. Ve netice itibariyle bunu yeniden söylemek istiyorum esas itibariyle. Şimdi ve burada elimizden gelenin en iyisini yapmak yaparken coşkuru yapmak. Bütün gücümüz bu. Başka hiçbir gücümüz yok. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Evet, elimizden gelenin en iyisini yapmak, yaparken coşkuyla yapmak. Bütün gücümüz orada. Sohbetimize devam ediyoruz efendim. Peki hocam şimdi bir başka soru var tabii. Başarıdan bahsettiğimiz zaman insanın aklına bu rekabet meselesi de geliyor. Yani ister istemez geliyor çünkü bazen bizim başarıyor olmamız bir başkasının başarısız olmasını gerektirebiliyor. Böyle bir durumda da yani içe hem sinen hem sinmeyen bir hali var bunun yani, yani bir yandan böyle ya evet ben iyi oldu başardım bunu diyorsunuz evet. atıyorum bir sınav var bir yarış var bir şey var en önde siz varsınız ama sizin en önde olmanız demek birilerinin arkada olması demek. Evet. Bunu insan nasıl sindirecek içine? Çünkü hayat böyle bir şey. Yani ben bu yok yaşamda bunun karşılığı yok falan diyemem. Hayat tam da böyle bir şey. Evet. Bazen birilerinin diğerlerinden daha önde olduğu durumlar var ve yaşam onu gerektiriyor. Evet, doğru. İyi ki böyle. Ha. Şimdi en kasan şey. hem biz bilinci diyorum hem de evet, iyi ki ben, böyle diyorum. Yani orada bir böyle. Evet. Bir sıkıntılı durum var gibi geliyor bana. Doğru. Ee, müthiş bir tasarım bir kere arkasından arkasında. Bir kere ben e, bu durumlarda ben ileride miyim, geride miyim mi gözlediğim zaman Aha. kendime diyorum ki acaba ben kendim olarak var mıydım orada? En güçlü yönümü keşfettim mi? Aha. Acaba ben e, kuş muyum, balık mıyım? Hı hı. Şimdi balıklar gibi yüzmeye çalışan bir kuş ya. acınacak bir durum var. <gülüyor> Ama yani balık koyar geçer Tabii ona de. ben niye balık değilim he? diye ağlamak yerine ulan kanatlarım var ben uçmayı denesem nasıl Süper olur ya. meselesi. Hakikaten. Yani böylelikle ben kendimin farkına varma konusunda çok güzel bir ortam hazırlanmış oluyor. İşte bunu aynı şekilde ana baba da böyle bakmalı. Öğretmen de eğitim de böyle bakmalı. İş yeri de böyle bakmalı. İş de böyle bakmalı. Herkesten kuş olmasını, herkesten balık olmasını bekleyemezsiniz. Ve zaten çalışmalar gösteriyor. İş yeri bunu keşfettiği zaman huu, Uçup gidiyor müthiş değil bir değil üretim, müthiş üretim evet, Devamlı sürekli ve yaratıcı üretim oluyor. Şimdi o bakımdan benim kendimle muhasebe içerisinde olmama özen gösterilmeli. Benim en güçlü yönüm bu mu? Kendimi tanıyor muyum, İhtiyemi tanıyor muyum? Bana bu imkan verilmeli. Ve kendim yeteneğimi tanıdığım zaman, o zaman bunu iyi yapanları gözlemeye başlıyorum. Aa diyorum bak, görüyor musun? Nasıl yapıyor orada? Aha. Aa, bu da bana lazım diyorum ve yavaş yavaş. Yaparken de coşkuyla yapıyorum. O coşku bana <gülüyor> kıyaslamadan daha önemli oluyor. Çünkü kendimi eskisine nazaran daha iyi görüyorum. Evet. Daha iyi yaptım, daha özgürleştim, daha Aha. özgürleştim, daha özgürleştim. Yetenekler konusunda da bir buket gibi görüyorum böyle. Aha. Diyorum ki ya... Türkiye'yi temsil etme konusunda bu arkadaş benden daha önemli. Bayrağı o taşısın diyorum ama bunun da yaşaması konusunda, diğer gençlerin yaşaması konusunda da ben diyor elimden geleni yapacağım diye biliyorum. Orada da bir bilinci giriyor işinci. Müthiş. Şimdi o bakımdan bence bütün mesele şu. Can başarısı mı yoksa Aha. yüz başarısı mı? Eğer can başarısıysa o zaman benim kendimle muhasebem, farkına varmam Sürekli kendimi gözetleyerek mükemmel olma değil, Heh. gelişme süreci Bunu içerisinde Bunu konuşalım oldu. hocam ya. Yani evet. bu mükemmeliyetçilik ve mükemmel olma meselesi böyle çok sevimli, çok güzel bir paketin içerisinde sunuluyor. Yani hani insanlar falan diyor, ben mükemmeliyetçi bir adamım diyor. Hiçbir işimde hiçbir eksik olmaz dediği zaman ben benim içimde bir şey böyle oynuyor. Ya diyorum burada bir terslik var. Hmm. Yani bu, burada böyle... Kafama yatmayan, beni rahatsız eden bir şey var ama laf çok güzel. yani Bir sıkıntı yok mu orada? Bir değil, çok sıkıntı <gülüyor> <gülüyor> Allah kimsenin eşini böyle mükemmel vermesin. Mükemmel koca, mükemmel karı, mükemmel anne, mükemmel baba. Tabii. of Çok sıkıcı bir çok şey. Çok sıkıcı değil çok mi? Çok sıkıcı bir kere. Mükemmelliyet mutlaka dışarıda bir... Bir Dışarıdan bir kriter değil mi hocam? Dışarıdan bir kriter, bir kriter değil. Mi? değil mi? Tabii Başkasını koyduğu bir kriter Aha. meselesi var. Şimdi yapılan çalışmalar gösteriyor, polat mesela Amerika'da en iyi öğretmenlerle Aha. en kötü öğretmenler karşılaştırılmış. En iyi öğretmenler iyi müdürlerle beraber çalıştığı zaman müdür şunun farkında diyor ki ben sürekli onların başarısına tanıklık yapacağım. Aha. Teşekkür ederim öğretmenim diyeceğim. En ufak hatasını dahi göstermeyeceğim. Çünkü o kendisi biliyor zaten. Aha. O kendisi bir yolculuk içerisinde. Bu yolculuk mükemmelliyet yolculuğu diyebilirsin. Kendini mükemmelleştirme yolculuğu Aynen. diyebilirsin. Ama sakın ha sakın diyor okuduğum kitapta. Ey okul müdürü sakın ha sakın böyle yıldız öğretmenlerinize şuradan da iyileştirme falan demeyin diyor. <gülüyor> Onlar biliyor zaten diyor. Böyle evet. balona iğne sokmuş gibi paf diye indirirsiniz diyor. Tabi bu müfettişler için de çok geçerli. Çocuklarınız için haydi geçerli. Haydi haydi geçerli. Şimdi <gülüyor> bunu benim arkadaşım e, Yavuz anlattı. Çocuk 97 almış. Sınıfta en yüksek puanı almış. Aha. 87 10 puan fark arkadaş. Evet. Babasına telefon ediyor. Baba diyor 97 aldım sınıfın birincisi diyor. Benden sonraki 87 almış diyor. Babanın cevabı, oğlum bu 3 puanı nereden kaybettin? Ya bir kere şeyi, şunu söyleyeyim. Ve çocuğum ömür bunu unutamayacak sana söyleyeyim. İnşallah benim oğlum beni böyle bir şey için aramaz hocam. 97 aldım diye beni ararsa ben hakikaten geçirdiğim bütün o sürece oturur tekrar düşünürüm. Yani bu, bu, bu kadar önemli bir şey mi diye düşünürüm. Bu önemlidir, paylaşılabilir bir şeydir, konuşulabilir bir şeydir ama e, bunun için telefon ederse düşünürüm ben. Ya biz ne mesaj verdik de adam böyle bir şey benimle paylaşmak zorunda kalıyor bir telefon edip Olan, bunu bildi. Sella gurur duyuyorum. Alkışlıyorum. Çok önemli bir yani, baba bilincini sergilediniz. Hakikaten anda. çünkü şeyi anlamak çok zor orada. Yani evet. bir çocuk bunu bildirme noktasına geliyorsa o zaman siz onun kafasına notun ne kadar önemli olduğunu, bununla ilgili ona ne kadar değer verdiğinizi kerelerce tekrarlamışsınız demektir. Bırakın o 3 puanı tartışmayı. Bunun telefonu bile bence hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani evet. başka bir şey olmalı. Adam şunun için beni ararsa çok mutlu olurum. Harika bir gün geçiriyorum. Bugün bunu paylaşmak istedim. Müthiş. Evet. Yani gurur duyarım bununla. Evet. Ama şu notu aldım. E. Yani milyon tane sınav var. Bugün birinden 97 aldın. Yarın ötekinden 3 alırsın belki. Ve biz ikisini de yaşarız. İkisi de bizim hayatımızda. Evet. Tebrik ederim Polat. Aa, her zaman böyle miydin sen? <gülüyor> Genelde böyleydim <gülüyor> hocam. Çok güzel. güzel. Payraz doğduktan sonra acaba böyle oldu mu? Yok çok, elbette çok fark etti hocam. Yani, Eğitti diye bir şey. E, yani bir kere her şeyin öyle sizin elinizde olmadığını görüyorsunuz ve orada iki seçenek çıkıyor karşınıza. Ana babaları da ben anlıyorum. Yani, o tuzağa düşmek çok kolay. Sen o saate kadar bütün başarıyı kendin için kendi içinde tanımlamış olabilirsin. Her şey çok iyi gitmiş olabilir. Çocuk sahibi olduğunda onun başarısı da senin başarınmış gibi algılaman çok kolay. Zaten çuvalladığı yerde orası oluyor insanların. Orası değil. O senin başarın değil. Senin başarın ona sunduğun imkanlar ve tercih edebilme zenginliğinde o kadar. Oradan sonra ne olacağını kabul etmek durumundasın. Ne gelirse kabulümdür demek durumundasın. Tebrik ederim yeniden ve gerçekten de örnek bir bilinç sergilemiş durumdasın. Şimdi Polat'cığım o zaman şöyle bir şey soruyorum ben. Yani bu programın sonunda Analar Baba desin ki Doğan Hocam ya Polat Bey bize bir şey verin. Evet biz araba boğalarak beş yapalım? tane beş tane şeye dikkat etmelerini istiyorum. Bir, öyle bir ortam oluşturun ki çocuk kendini tanıma fırsatı bulsun. Uğrasın. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, yeteneklerini, yeteneklerini bulsun. Yani benim birçok kitaplarımda bununla ilgili örnekler, no, örnek, örnekler, örnekler. Evet. İki, neden hoşlandığını keşfetsin. <gülüyor> gönlünün muradını keşfetsin. Bir annenin babanın çocukları için yapabileceği en önemli, en önemli hediye onun gönlünün muradını keşfetmesine imkanlar yaratmaktır. Bu çok önemli. ...bazısı duvarı tırmanmak ister... ...bazısı oturup... ...sana hikaye anlatmak ister... ...bazısı resim yapmak ister... ...bazısı şarkı söylemek ister... ...üç... ...hedef belirlesin... ...nedir bu hedef? Sandalyeye çıkmak... ...nedir bu hedef? Merdivene çıkmak... ...nedir bu hedef? Kitabın sayfasını ben çevireceğim... ...diyor... ...tamam... ...bu kadar... ...hedefleri belirleme imkanı... ...kendine özgü. ...kendine göre... ...dört... Bu hedefe nasıl ulaşılır konusunda planlama yapsın. Beş, bu hedefe ulaşmak için, planlara geçirmek için kaynaklarını kurmasın. Nedir kaynak? Zaman, enerji, insan ilişkileri, arkadaşları, dostları, şunlar, bunlar. Para, her neyse. Hepsi bir Beş tane şey benim yaşam başarısı dediğim şeyin temelinde. Nereden çıkardı bu? Bir sürü araştırmanın sonucunda ortaya çıkan durum bu. Bu beş tane şeyi de ana baba çok rahatlıkla yapabilir. Ama önce gönlüne yerleştirmesi lazım. İki şeyi yeniden ısrarla yapıyorum. Bir, güven duygusu, çocuğa güven. O muhteşem bir potansiyel. O farkında ikincisi sonuç vurgulu olma. Yaşam vurgulu ol, süreç vurgulu ol. Ağzınıza evet. sağlık hocam. Teşekkür ederim Polatcığım. Değerli izleyenler başarı konusunda sohbetimiz umarım hoşunuza gitmiştir. Sizi zenginleştirmiştir. Önümüzdeki hafta başka bir programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.